Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün Küresel Limit Aşım Günü. Bu tarih Doğan'ın bize 2021 yılı boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları daha 7. ayın sonunda tüketmiş olduğumuz ve kalan 5 ayda 2022'nin kaynaklarından borç alacağımız anlamına geliyor. Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynaklarla insanların bu kaynaklara yönelik talebini değerlendiren araştırmalar yüreten Küresel ayak izi ağının yani Global Footprint Network'in verileri dünyamızın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları bu yıl 29 Temmuz itibariyle tükettiğimizi gösterdi. Küresel limit aşım günü geçen yıl 3 hafta ileri kaymıştı ancak pandemi kısıtlamalarının etkisiyle görülen kaynak kullanımındaki bu azalma ne yazık ki kısa ömürlü oldu. 2021 yılında yıllık karbon ayak izimiz 2020 yılına göre %6.6 artarken Limit aşım günü 2019 yılındaki tarihine geri geldi. Birleşmiş Milletler ekosistem restorasyonu 10. yılının başlatıldığı 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de vurgulandığı gibi pandemi sonrası toplumsal ve ekonomik iyileşme ancak ekolojik kaynakların verimli kullanımıyla mümkün. Oysa insanlık bugün gezegenimiz üzerinde ekosistemlerinin yenileyebileceğinden %74 daha fazla kaynak kullanıyor. Bir başka deyişle. 1,7 dünyamız varmış gibi tüketiyoruz insanlık olarak. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi. Pandemi bize insan yaşamına öncelik verildiği zaman alınacak önlemler ve bütçeler konusunda karar vericilerin hızlı hareket etmelerinin önemini gösterdi. Ne yazık ki son dönemde ülkemizde bir yandan kuraklık, öte yandan sellerle Yoğun bir şekilde hissettiğimiz iklim krizide yetkililerin alarma geçmesini, hızlı ve kararlı adımlar atmasını gerektiriyor. Doğayı korumak artık sadece etik bir konu değil. Doğayı korumak artık bir varoluş meselesi, insan hakları meselesi, ekonomik bir mesele. Bugüne kadar yapılanlardan çok daha hızlı ve radikal adımlar atılmadı. Dünyada yükselen yeni yeşil ekonominin dışında kalmamalıyız. Milas'ın İkizköy mahallesi Akbelen mevkiinde kömür madeni için ormanın yok edilmesini durdurmaya yönelik yurttaş nöbetine Muğla Baro'su da alanı ziyaret ederek destek verdi. Muğla Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet alanda İkizköylülerle ve İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal'la görüştü. İkizköylülerin Akbelen Ormanını korumak için yürüttükleri hukuki ve toplumsal mücadelenin meşruiyetine dikkat çeken Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, Avukat İsmail Hakkı Atallo duruma dair istişarede bulunarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Avukat Uzun tüm dünyada kömürden elektrik üretiminden vazgeçilerek bu üretim biçiminin yol açtığı büyük acıların telafisi yoluna gidilirken Türkiye'de İkizköy'de hala fosil yakıt üzerinden elektrik üretilmesi gibi Çağ dışı bir yöntemle doğaya zarar verilmenin yolları aranıyor. Öncelikle fosil yakıtın elde edilmesi için yakılan tabiat ve bir daha yerine gelemeyecek şekilde tahrip edilirken fosil yakıtların yakılması suretiyle de aynı tabiata ikinci kez zarar veriliyor. Oysa bugün enerjiyi çok daha az zarar veren yöntemlerle elde etmek mümkün. Buradan sonra tek bir ağacın dahi devrilmemesi için ikiz köylülere destek olmak üzere buradayız diyerek sözlerini tamamladı. Afyonkarahisar'ın Eber beldesinde bulunan Eber Gölü'nde kuruyan alanın %80 olduğu açıklandı. Akademisyen ve göl uzmanı Türkiye Tabiatı Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün can çekiştiğini ve gölün artık alanı olarak kullanılmaya devam edilmesi durumunda coğrafyamızın tamamen silineceğini kaydetti. Daha da İran habere göre Eber Gölündeki son duruma ilişkin yaptığı incelemeye göre gölün derinliğinin eskiden 24 metreyken son yapılan ölçümlere göre ise 1 metreye kadar düştüğü. Gölün yıllardır çevresindeki 17 yerleşim biriminin atık deposu olarak kullanıldığının da altını çizen Doktor Kesici göl için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı. Gölü besleyen su kaynaklarının önü açılmalı Sondaj kuyuları sınırlandırılmalı. Göle başka bir yerden su getirmek çözüm değil. Gölün doğal akışını korumak en önemli koruma çalışması. Gölün dip çamuru ekonomik amaçlarla değil, bilimsel yöntemlerle ekolojik yapısı korunarak temizlenmeli. Sağlık alanlarındaki bitkilerin gençleştirilmesi ve bakımları yapılmalı. Göl çevresindeki bilhassa tamamen karalaşmış alanlardaki kamışlık sahalar bilimsel yöntemlerle temizlenmeli. Suyun temizlenmesinde büyük önem arz eden kamış ve sazlar aşırı suya ihtiyaç duymaları nedeniyle kontrollü şekilde kesinmeli. Belirli bölgelerde çok az da olsa su ve canlılık emaresi görülen göl dinlendirilmeli. Göl atık alanı olarak kullanılmaktan vazgeçilmeli. Yoksa Eber Göl'ü coğrafyamızdan tamamen silinecek ve geri kazanılması parayla mümkün olmayacak dedi. Ben alanı 1987'de ziyaret ettiğimde muhteşem bir sazlık, yüzbinlerce kuş ve sazların arasında kayıkla dolaştığımız bir cennet gibiydi. Halbuki bugün, işte bundan 30 yıl sonra ne yazık ki artık Eber Gölü can çekişiyor. Rekor kıran sıcaklık dalgalarının ardından Kuzey Amerika'da yer alan Kolumbiya Nehri'ndeki somonlarda kırmızı yaralar ve beyaz mantarlar ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, kar amacı gitmeyen bir kuruluş olan Columbia River Keepers tarafından çekilen videolarla ortaya çıktı. Ne yazık ki durum çok feci. Artık bu sıcak hava dalgaları sadece bizleri değil, canlıları da öldürüyor ve yok ediyor. Eklem krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Zeliane Sunan, Uygar Özel ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu. Boş yaşam için teknoloji.